Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap 94.9 Açık Radyo'dayız Kamusla güreşiyoruz Uzun zamandır güreşiyoruz e, Bu yayın döneminde e, Bedene ve bedenin parçalarına dair e, Kelimelerimiz var Onların işte köklerine bakıyoruz irdeliyoruz. Naçizane En son ee, saç, kıl, tüy, bıyık, sakal Haftalarca sürdü Artık bitirdik ve Evet, kıldan tüyden işleri bitirdik. <gülüyor> Geldik yüze. Geldik yüzde biraz uzun sürecek gibi. Evet öyle görünüyor. Ee, aslında e, teşekkürümüz ve sosyal medya hesaplarımız program başında söylüyoruz. Hı hı. Ee, Dinleyicimiz Melis Arıtman Alp Hanımefendi'ye bir daha bir daha. Bir daha evet. E, bir daha söyle. <gülüyor> bir daha söyle. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> e, açık Sağ Radyo olsun. adına da gerçek bir açık radyo aşığı olduğunu düşünüyorum artık. Ee, Sağolsun evet, hanımefendi Sosyal medya hesaplarımız Hepsi programımızla aynı adlı Gmail adresimiz Değiştirsek var Değiştirsek mi acaba? Hayır, <gülüyor> <gülüyor> tamam. efendim Instagram adresimiz var ve de e, daha yoğun olarak kullandığımız Twitter adresimiz var. Program esnasında bahsettiğimiz e, konular, evet, e, zaman yetmeyen ya da bahsedip görselini, e, dinleyicini merak edeceği şeyleri Twitter'dan paylaşıyoruz. Program sonrasında da zaten e, oraya koyuyoruz yayınımızı. Evet suratımız düşmeden yüz yüze başlayalım. başlayalım. Peki yüzsüzle suratsız değil mi? Hani suratla yüz evet, aynı evet, anlam evet. olmasına rağmen ama suratsız ve yüzsüz ayrı ayrı ifadeler. Evet, evet. Suratsız olabiliriz de yüzsüz biraz insan olmak istemezdi sanki. Olmayalım. <gülüyor> Çok var ama üstsüz. Evet. Efendim biz yüz ve surattan bahsettik şimdi hemen Kerem'le. çehreyle ile simayı dayanlarına ekliyoruz. Tabii. Hep bu dörtlüyle. Devam edeceğiz. edeceğiz. Mahşerin dört atlısı. Yani, evet. <gülüyor> Benzer eş anlamlı kelimeler. ...neler var... ...şimdi bir yandan da şeyi düşündük... ...yani e, bu yüz enteresan... E, ...çünkü... ...hatta Kerem'le bir hayli e, konuştuk... E, tartıştık bile diyebiliriz... ...çünkü e, yüz... ...işte alın, burun, göz... ...şakak... ...çene... ...yanak gıda gıd, gıd altta biraz. Ama biraz <gülüyor> altta, dudak, dişler de hatta yüzde sık sık ee, görülüyor. E, bazen gamzeler. Gamzeler. E, bütün bunlardan mürekkep bir şey efendim. Mutlaka. E, yani e, acaba bu kelimeleri de ele alsak mı dedik sonra bunlara girersek aslında çok hmm. alt başlıkla... ...dağılacağız evet. dedik... Ee, ...ama şunu unutmamak gerekiyor... ...yüz denen şey... E, ...bambaşka adlar alan... ...başka başka parçalardan oluşan... ...bir bütün... Evet. ...ve hepsi de kafanın içinde yer alıyorlar... Hı -hı. ...bunu gözden... E, ...uzak tutmadan... ...sen kökenlerine deyin bari en azından hani bahset. ...din, din hani şeyleri alın... Evet. ...anne nereden geliyor? Ha, en, Bak en son şeyde... ...karar kıldık zaten... ...dedik ki etimolojik olarak sadece bakalım... ...yüzü oluşturan parçalara... ...daha derinle girmeyelim... ...birkaç tanesini ayrıca seçmeyi de düşünüyoruz zaten... Hı -hı. ...efendim... E, ...alın Türkçe bir sözcük... ...burun da öyle... <gülüyor> ...göz közden yani göz olmuş... ...o da Türkçe... Hı -hı. ...ağız da Türkçe... Çene farsça, çaneden geliyor. Hmm. E, kulak Türkçe, kulgakmış hmm. evvelce. E, şakak Moğolcadan geliyor. Hmm. E, şagal şeklinde hmm. bir kullanımı varmış. E, diş Türkçe, tiş, diş ikisi de geçiyor. Sonra artık sadece diş oluyor. Dudak da aynı şekilde Türkçe. O da td değişimi geçirmiş, tudak hmm. e, şeklinde. ...başka pek çok kullanımı var aslında... ...ama genel TD değişikliği bize yeter... ...bir de... ...Kerem'in aklına Cemal geldi... ...güzel yüz anlamına... ...evet hani yüz değil ama... ...kesinlikle yüzle birlikte anılan bir sözcük... Hı hı. ...Arapçadan geliyor... ...evet yüz güzelliği... ...Cemalin güneşe benzer... ...yüzün ayı gibi, gibi Türk aklıma geldi şu evet. an. Evet, <gülüyor> çok da kullanılır eski şiirlerde evet. ve türkülerde şartlarda. Halk türkülerinde şartılardı. değil mi? Ee, gibi ve yüz deyince tabii güzel ve çirkin e, kavramları direkt aklımıza geliyor. Yani. Evet. <gülüyor> bir dönem güzel ve çirkin üzerine durmuştuk zıtlıklar programında. Evet, öyle bir dönemimiz vardı. Değil mi? Yüz deyince aklı direkt... Bir de yaralı yüz geliyor benim aklıma bir yandan. Da. onların dışında değil mi e, anne? Yani... Film mi? <gülüyor> <gülüyor> film olarak değil de yani istem dışı. Hani yüz yaralı, bozulmuş, bozulmuş hali de var. E tabii bir yandan da e, bir ruh halleri aklıma geliyor tabii yani. Ruh hallerinin yüze yansıması. Ya tabii direkt şey ayna gibi aslında. Hı -hı. Hatta ben direkt yüzle e, ilgili olan e, bir takım sözcükler Hı -hı. E, toplamı oluşturdum. İçinde ayna da var. Hı -hı. Tabii ki aynada bütün vücuda da bakıyoruz ama... Yani ...birincil olarak bir yüze bakılıyor önce. E, ve aynı zamanda dediğin gibi bütün duygularımızın aynası... Tabii. Ya da bu aynada yansıtmıyorsan o zaman da hani o poker face denilen poker hı hı. suratlı hissettiğini yansıtmayan surat alıyorsun falan. Evet. Deyimlerde benim çok dikkatimi çekti. Aslında hani özellikle utanma ve utanmama bazı çok deyim var. Hı hı. Ve hep şey yani içindekini yansıtma yansıtmama noktasında bir sürü sözcük üretilmiş yüzden. Hı hı. Ee, Genelde de yansıtılıyor yani insanlar. Değil mi hani çok o, poker <gülüyor> poker suratlı değilsen dediğin gibi evet. insanda <gülüyor> yüzüne bakarak ruh ruhallarını az çok hani tahmin edebiliyorsun. Renk dostlar, renk veriyor. Evet, evet <gülüyor> renk veriyor e, ve gerçekten de renk değişebiliyor. Bazen kızarıyorsun, işte beyazlıyorsun, sararıyorsun falan. Kaşın çatılıyor, değil mi? Ya yüzün o dediğin gibi o bütün parçalarının dönüşümleri oluyor işte. Atıyorum dudağın bir hani bir değişiyor. Aşağı doğru iniyor hemen evet, işte anlıyorsun e, üzülmüş ya da işte evet. yorulmuş falan. Çok küçük şeyler aslında böyle hani mimikler, ufak bir göz kısma işte burnu bir hafif evet, evet. böyle o minik minik şeylerden anlıyorsun. Hani devamlı görüştüğün dostun sayar, arkadaşın sayar. Daha da iyi anlıyorsun. Önemli bunlar. Evet. <gülüyor> Benim aklıma rahmetli annem geldi ya. Rahmetli teyzem de vefat edince annemden önce vefat ediyor. Kadıncağızın suratı yani dudakları bayağı düşmüştü artık. Hı. Hmm, ee, yani. ...bütün ömrü boyunca da öyle kaldı sonrasında da yani... ...öyle derler yani ben o halini... ...aa teyzemin ölümünü hatırlamıyorum ama... Yani yaşlılıkta mı? Yok, e, ölümle birlikte... ...dudakların... Haa e, ölüm anında... ...sonra ha, işte evet. değişmiş... E, ...o aklıma gelmişti öyle... <gülüyor> evet... E... Gözler tabii bir yandan da... değil mi? Hani gözlerin de ifadesi o... ...gözlerdeki Kopya o fer... Veriyor. Evet... ...fer, canlılık değil mi? Neşe hali, üzüntü hali. Nasıl yansıyor değil mi? Aslında şey yani e, herhangi bir mimikle bazen işte kısmasan falan ya da kaşını çatmasan bile gözden e, neşe... ...üzüntü, çöküklük hali, hiddet... ...korku... ...anlaşılıyor yani göz bebeği büyüyor... ...evet evet doğru çok Falan. ilginç bir şey değil mi? Gözü bir yapacağız herhalde ama... Tabii canım, ...çok girmeyelim yani. derin ona... <gülüyor> ...buradan aslında mimik sözlüğüne de hemen bir... ...çok önemli evet varabiliriz. mimik... ...varabiliriz... ...sen gene buna bağlı olarak bu rahmetli teyzeden anneanneden bahsederken hani... E, ...şeye de gidebiliriz. Yani çocukluktan yaşlılığa diyordun yüzün tabii, tabii, hani değişmesi. Tabi tabi hani tabi ergenlikten bebeklikten gençlikten yaşlılığa varana yüzümüz türlü hallere evriliyor. Ee, o dönemlerde de türlü ruh halleri yaşıyor. Mesela er, ergenlikte işte ergenlik sivilceleri vardı, değil mi? O yüzümüze yansır falan. Evet. Genelde hani üzül, kurtulmak üzülüne... istemem. <gülüyor> Yaşlandıkça yüzümüzdeki, suratımızdaki kırışıklar arttıkça belki gençliğe doğru bir dönüş olur, üzülme evet. Bununla ilgili bir sürü şarkı, şiir bile var böyle. Yüzündeki çizgiler, şakaklardaki aklar evet, falan evet. şeklinde. İşte anne olduğu zaman atıyorum hamilelik döneminde kadınların yüzünün hani böyle parlaklığından bahsettiler işte çok cilt rengi evet, vesaire... Evet. ...ondan bahsedelim... ...bir de şimdi teknolojinin ilerlediği bu dönemlerde şey çok oluyor ya... ...böyle bir küçük çocuğun hatta bebeğin yaşlanana kadar ama çok hızlı bir çekim sistemiyle... ...sen ona sadece bir dakika bakıyorsun ama birden işte büyüyor, gençleşiyor, olgun oluyor, yaşlanıyor... ...nasıl aslında o... E, parlaklığın, büyümenin, çöküntünün, çizginin, beyaz zamanın hepsinin bir arada oluş, öyle güzel bir şey bulursak Bu arada şeyde sosyal medyada işte bir meşhur bir şey var. Pek de adını da bilmiyorum da yaşlandırıyorlar seni. Ha, evet ben de Herkes bilmiyorum. Herkes bir yaşlandırdı kendini. Evet ya da <gülüyor> gençleştiriyorlar, çocuk yapıyorlar ama mi? evet ha. ben de hiç yapmadım ama yani Neydi bir film vardı ya Benjamin Button Evet tabii <gülüyor> Benjamin Button Tersine dönüyor <gülüyor> Bir yandan da bu gidişatı Tersine deyince tersine çevirmeye çalışanlar da var Tabii yani çünkü estetik cerrahi Hep bunu bahsediyoruz plastik cerrahi Yapay değişim Evet değil mi? Çok, çok çevrimizde de vardır İşte Mesela Allah, botoks sözcüğü artık yüzle ilgili Bir sözcük ha, haline hayatımıza aldı Hayatımıza giren kelimelerden botoks evet. değil mi Bir sürü Bo daha var da Var evet değil mi ...işte ne bileyim insanlar neler yapıyor, ...alın kırışıklığı, ne bileyim işte... ...suratındaki o çizgileri... ...botoksta hafifletmeye çalışıyorlar ama... Dolgu yaptırıyorlar, yok Ama o işte. etkisi geçtikten sonra botoksun... <gülüyor> Gene geriye dönüş oluyor aslında... Yani geriye dönüş tam oluyor mu emin değilim... ...biraz daha hani... İyice kötü oluyor diyorsun. Gibi geliyor bana. Şimdi şey o, <gülüyor> Benim gözlemlediğim e, bir şey. Kaşlara takmıştık ya. E, şimdi de <gülüyor> botoksa doğallıktan yana yüzü efendim. E, neyse herkes her istediğini yapmakta özgürdür ama yüz şeklini zaman zaman değiştirmek istediğimiz bir şey. Bazen de makyajla hani e, botoksa kadar ya da bir takım ameliyatlara kadar ileri gitmeyelim. Evet başka madem sözcükler ağırlıklı gidiyoruz ben dedim ya böyle aklıma geldikçe yüzle ilgili sözcükler bir onları tamamlayayım istersen Tamam mı canım Maske geldi aklıma Hı -hı. Peçe, kimlik, bu kimlik meselesini sonra biraz açmak da istiyorum aslında Portre, profil, işte botokstan, aynadan, makyajdan bahsettik zaten Sonra direkt Dorian Gray geldi aklıma Hmm. E, bütünüyle bu yüz güzelliği üzerine kurulmuş ve bir de o tabloda da değişen e, biçim e, üzerine kurulmuş e, Keza Narkisos e, hikayesi mitolojideki bunlar geldi Kimlik e, açayım demişken unutayım Aç bakalım Ya şey tabii bir kere <gülüyor> adı üstünde her türlü kimliğimizin üstünde yüzümüzün resmi var İki, ha, kimlik derken öyle bir kimlik. İki yok. ikisi birden aslında. Yani hı hı. hem e hiç e, vücut boy resmi olan bir kimlik ben görmedim hayatımda. Hep yüz. Hatta onun da artık çok şeyleri var böyle işte. Kaça kaç olacak. İşte yurt dışına eğer vize içinse bu kadar yok. Kulağın görünsün bilmem ne. O yurt dışı evet. Hep de bir farklı farklı istiyorlar ülkelerde. Evet. Bir, bir koca kafa çıkıyorsun bazen. <gülüyor> koca kafa tam doğru. Ondan sonra yani şey o kadar yüzden tanınma üzerine kurulu bir aslında bir yandan hani... Ee, ...korunma... E, ...yanlış biri gelmesin... ...aman kandırılmayayım... ...o kadar abartılı bir vaziyette ki... ...hani kulağında bir küçücük küpe bile olmayacak... ...yok lülen öne düşmeyecek... ...falana kadar evet, evet vardı ya. bu kimliği belirleme. Cılkı çıktı. Evet. Tabii parmak izi olayı da var ama yüz yani başta. Sonra tabii ki karakterimiz de bazen yüzümüz oluyor. Bu çok tartışılası da bir konu aslında. Bir bunun tam zıttını ifade edenler de var. Yani karakterin yüze yansıdığı ya da kesinlikle öyle olmadığı. Hani gördüğün çok kaşın ya da çirkin bir şeyin içinin bambaşka olduğu gibi. Bazen ee, bu hallerin yüzünün hani doğal halinin dezavantaj oluşturabilecek durumlar da oluyor maalesef i̇şte atıyorum yani işte siyah hırka tabiysen Amerika'da hmm. ya da ne bileyim işte Orta Avrupa'da ikinci vatandaş eğilimi gör doğru e, do, doğru yani belli bir ırkı yansıtıyorsa yüzün çok karakteristik olarak ve e, o ırk gittiğin e, ülkede ya da neyse bağlantı kurduğun o insanda kodları yani, yoksa e, kolar evet. yoksa doğru ırkları evet. ee, da düşündüm aslında hani ne kadar yüzler farklı Aslında tam bu kimlik konusuyla ilgiliydi bir filmden bahsedeceğim ama parça Zamanı geldi ben de. <gülüyor> Hemen, bu sefer ben söylüyorum. Kerem. Söyle canım. Evet e, The Doors'dan dinliyoruz. Bu arada e, kayıtta Ömer var ve The Doors'u seviyor. <gülüyor> Biz de seviyoruz. <gülüyor> Biz de seviyoruz. I can see your face in my mind. I can't see your face in my mind I can't see your face in my mind oh dogs unceed I'd seem to find Doğru. Dedik. Güzeldir. Pek severiz. Evet. Filmden bahsedecektin. Aa, evet. Ee, sen de izlemişsin o filmi. Face to Face diye bir film vardı. İzlemeyen kalmamıştır. Bak Türkiye'de onu söyleyeyim sana. Yok canım. İlk özel televizyon çıktığı yıllarda. Gerçekten. Tabii tabii. Face to Face izlemen var mıdır? Ömer izledin mi sen Face to Face filmini? John Travolta'yla Nicolas Cage'in. Bak izlemiş Ama Ömer herkes değil ki. Neyse. Mutlaka. Efendim, o bizim canımız. Ya ya bu face to face beni şöyle düşündürdü. Buyurun. Ee, hani sonuçta gene de işte e, klasik bir Amerikan aksiyon filmi. Öyle çok üst düzey bir film mi bilemiyorum. Ama velakin bu insanın kimliğinin yüzde sakla oluşu noktası e, çok iyi işlenmiş filmde. Çünkü karakterlerden biri çok iyi, biri çok kötü. Hı hı. Ve film ...filmin belli bir noktasından sonra yapılan bir ameliyatla... ...yüzleri değiştiriliyor. Ya Ve... E Artık sen yani o iyi olana o yüzüyle, kötü olana diğer yüzüyle o kadar alışmışsın ki... ...filmde belli bir süre bu e, seyircinin adaptasyon ve yaşadığı karmaşayla geçiyor. Hmm. E, o yüzden direkt film geldi aklıma yani. İnsan yüzünü değiştirmeden de bu tip bir ruhsal dönüşüm yaşayabilir mi acaba diye düşünüyorum. Am bazı ameliyatlardan sonra yaşanıyor aslında. Ameliyat beyinde değil ya, Kaza, yani beyinde bir şey işte atıyorum frontal lobta bir şey oluyor ve birden o... ...kaza sonrası kötü biri haline alıyor. Evet. Ama yüze yansımıyor. Kötü biri demeyelim de. Hani... Yani işte kabaca anlatıyoruz... ...hani yoksa ama gerçekten... ...uyumlu, insanlarla... ...iyi anlaşan, çalışkan... ...sevimli bir insanken, sürekli... ...sorun çıkartan, herkesle kavga eden... ...olumsuz bir insan halini alıyor... Hı -hı. ...gibi diyelim. Anladım. Evet, başka... ...çağrışımlarla ilgili... Bir sürü şey var hala bende. Hmm. Mesela insan e, yüzü deyince ki niye sadece insan yüzü diyelim. Hemen hayvan yüzü de diyelim. Ha, evet. <gülüyor> yani o kadar değişik hayvan yüzü var ki e, bu Paul McCartney'in meşhur lafı hmm. vardı işte. Yüzü olan bir şeyi yiyemem, yiyemem evet Ben de gözü olan bir şeyi yiyemem diye bir şey hatırlıyorum. Sanırım At, at, at, atıyor olabilirim. Ha, o zaman o da vejetaryen ya. Hepsinin gözümde Vejeteryan bir de e, ya da sağlık hitayeti olabilir. Ha, bakarsın ona. Olabilir, Hatta evet. Twitter'a koyarız. E, bu efendim e, ...yani yüzü bize benzediği... ...sürece daha da böyle... ...belki bir şey yapamama hali... ...yüz varsa insan gibi... ...hani bitkide öyle bir yüz olmadığı için... ...belki daha kolay hmm. yeniyor falan... ...hikayeleri var... ...hayvanların yüzleri zaten olabildiğince... ...çeşitli ve ilginç... ...yani içinde... Sen hayvanlarla hayli haşir neşir neşir... Evet. ...kendi kedilerinden biliyorsun... Ya kendi kedilerimden... ...bir <gülüyor> de bu yaşımdan sonra hani bir, bir fırsat... ...bir yer bulsam gerçekten hayvanlarla ilgili... ...bir şey yapmak istiyorum... ...ama hani sadece böyle işte... Mahallenin kedilerini e, doyurma ya da falan yere yardım gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani hayvan gördü mü? ayarım değişiyor. Neyse konuyu dağıtmayalım. Direkt hayvan yüzleri. Yani hayvan yüzleri tabii başka kelimeler de barındırıyorlar içinde. İşte gaga barındırıyor. Efendime söyleyeyim çok sivri dişler. Boynuz, boynuz barındırıyor. Yani. Ve işte benekli olabiliyor. Çizgili olabiliyor. Hı hı. Tüysüz olabiliyor. büyük oluyor. Evet oluyor. <gülüyor> gibi onları da görsel olarak kullanırız. Başka bir de ilk insanın yüzünü düşündüm. Hani İnsan yüzü dediğimde <gülüyor> <gülüyor> gördüm gördüm evet çünkü artık e, gerek sanatçılar gerek antropologlar arkeologlar bir araya gelerek buldukları o çok eski insan e, tiplerini modelliyorlar hmm. yüzde yüz aynı olmasa bile büyük ölçüde aynı gibi oluyor çok <gülüyor> öğrenmiş, değil mi o dönüşüm çok çok. Nereden nereye gelmişiz? Ee, ve o tabii eski insanın daha maymuna benzeyen daha geniş çene ön tarafa çıkık burun basık halden Hı -hı. E, gelinen değişim. Güzelleşmişiz be dinlemciğim. <gülüyor> <gülüyor> Göreceği işte kim bilir belki o zaman insanın da bizi görse. Ama yani, bundan ne falan. <gülüyor> ne bu böyle? Evet hiç şekil yok şeval yok gibi. <gülüyor> devam ed ediyor musun? Yok be ay yani. başka başka, sanat başka yoluyla konular. Demiştik ya, konuşmuştuk Hı -hı. ya sanat yoluyla bize akşedilen belki hani bazen zorla da hani sanatla değil de medya zoruyla ya da bilboatlarla e yüzler yüzler var değil mi çok hayatımıza zorla sokulan Doğru, siyasiler doğru. var atıyorum İstemesen daha bile gördüğün Orada evet. burada karşına çıkan Televizyonu evet. kapatıyorsun sokakta görüyorsun evet. İşte hadi o yoldan de... görüyoruz, bir Belediye bilboğatlarını da görüyor, Karşındaki gazetesini açıyor vapurda Yine görüyorsun evet. falan Medya yüzleri var tabi bir yandan hani evet. Sürekli hayatımıza sokulan Evet işte Her akşam haberleri sunanlar, evet. bir takım programlar yapanlar. Bir de tabii direkt sanatın yüzleri var. Yani özellikle beyaz perde, tuval ve çeşitli heykel malzemeleri yüzü bize yansıtıyor. Yani beyaz perde bir takım e, yüzleri artık unutulmaz kıldı. Hı -hı. Bir kısmı ikon haline aldı. İşte diyelim Marilyn Monroe, James Dean gibi tiplerde. Hı -hı. İkonik oldular. Ya da işte Mona Lisa gibi bir yüz... Tabii. E, Hani, Samuel yüzü çok ilginçtir ya değil mi? Beckett'ın evet Beckett'ın evet. Beckett evet. E bir de hani şey durumda söz konusu aslında hani televizyonu kapatabilme şansımız var. Değil mi yani bilgisayarı da kapatabilme şansımız var ama bu sokakta zorla. Gözünü abi, kapatamıyorsun. Gözümüzü kapat, çeviriyoruz ama başka yer, o çevirdiğimiz yerde onları görüyoruz. Bir de bu yüzüm eskimesin diyenler de var değil mi? Yüzümüz eskimesin. Ha yani, evet <gülüyor> çok görmeyeyim. Gözde, gözde olmayıp da. O da aklıma geldi benim. Evet. E, yüzün oranları var. Hı hı. E, burada e, Luca Pacioli'nin bir... E, ...De Divinia Proportione diye bir çizimi var. E, i̇deal yüzü e, hı hı. biçimlendirdiği. Keza Matila Gika'nın La Nombre Dor diye bir e, çizimleri arasındaki bir yüz çizimi var. Bunları Twitter'da paylaşırız. E, şey hikayesi vardı ya hani küçük bebekler... E, ...orantılı yüzlü olarak hmm. kabul edilen... ...insanları gördüklerinde... ...hani bir sürü insan geliyor gülümsüyor... ...bebeğe tatlı davranıyor... ...o ideal orana sahip olduğu düşünülen... ...kişilerde bebek daha gülümsüyor... ...onlara olumlu... ...ama yüzde bir sıkıntı varsa... E, ...ağlamaya başlıyormuş... Evet. Yüz... ...teknik ekibi de ağlatmayalım... Ah <gülüyor> evet Ömer kesin diyor... <gülüyor> ...haftaya görüşmek üzere... ...evet hoşçakalın... ...haftaya görüşmek üzere...